Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem Alâ seyyidina Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Ümmeti Muhammed Üzerinde Konuşuyoruz Ümmeti İmanı etrafında Düşünmek gerektiğini Söylüyoruz Ümmeti Muhammed'i haber bültenlerinin etkisinden kurtularak Kur'an'ın haberlerini esas alma yöntemiyle anlamak gerekir diyoruz. Eğer Ümmeti Muhammed'i orijinaliyle Allah'ın Kur'an, peygamberinde, sünnette çizdiği çizgiler üzerinden anlarsak Ümmeti Muhammed deyince Orta Doğu bataklığı ya da Orta Doğu çıkmazı diye bir isim neden verilemeyeceğini anlamış olur. Veya bu mantıkla ümmetimizi düşünürüz diyoruz. Burada değerli kardeşlerim Ümmeti Muhammed olarak biz bugün kendi yağımızla kavrulacak bir kimliğin sahibiyiz. Ne demek kendi yağımızda kavrulacak bir kimliğimiz? Biz ümmeti Muhammed'iz. İdeolojiye, dışarıdan fikir desteğine, sosyal desteğe ihtiyacımız yoktur. Ümmet olarak ayakta durabiliriz. Kendi gidişatımız hakkında kararlarımızı verebiliriz. Ama eğer ümmeti Muhammed olarak, müminler olarak biz, geleceğimiz hakkında ve geçmişimiz hakkında dışarıdan ithal düşüncelere muhtaç hissedersek kendimizi, sıkıntı zaten buradan kendisini gösterecek demektir. Bir önceki derste Hac suresinin 78. ayetinden yola çıkarak, Allah sizi secddi. Ayetini okuyarak, yola çıkmıştık. Allah'ın seçmiş olmasının tabii bir faturası var. Tabii bir sonucu var demiştik. Bu müteala ile kardeşler ümmeti Muhammed'in tevhid akidesinin sahibi, kendi şeriatı olan ve yeryüzünde sorumlulukları olan bir ümmet olarak anlamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum, tevhid akidesi, şeriatı ve sorumluluğu olan ümmeti Muhammediz biz. Tevhid akidesi bütün içeriğiyle ne manaya geliyorsa, neden filanca beşeri sistem ya da filanca putlaştırılmış düşünce ümmeti Muhammed'den bir parça olamaz? Çünkü ümmeti Muhammed tevhid ümmetidir. Akidesi vardır, tevhid akidesidir bu. Ümmeti Muhammed'in şeriatı vardır. Şeriat sahibi bir ümmetiz biz. İnşallah bir miktar ilerideki derslerimizde bu ümmetin farklılığı ve bu ümmetle dünya sistemlerinin barışmazlık e, potasında bulunma nedeninin şeriatı olduğunu konuşacağız inşallah. Şöyle şeriatını yok kabul etse ümmet, çok sosyal, e, fakirlerle ilgilenen ve e, yani insanlığa zararı olmayan, çevreyi, doğayı koruyan bir ümmet olarak kabul edecekler de, şeriata bir türlü yanaşamıyorlar. Şeriatsız bir ümmet istiyorlar. Hayır, tevhid akidemiz var, kendimize mahsus şeriatımız var. Şeriatımızın kaynağı da Kur'an'ımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Ve aynı şekilde yeryüzünde gelip geçmek, ibadet edip cennete girmek için bulunan bir ümmet değiliz. Yeryüzü sorumlulukları taşıyoruz. Yani bir Müslüman olarak Ümmeti Muhammed'den bir fert olarak hiçbir zaman kendimizi ibadet edip gitmek üzere bulunan bir kavim Göçebe, mantıklı birisi bir topluluk görmüyoruz. Tam aksine diyoruz ki Ümmeti Muhammed yeryüzü üzerinde sorumlulukları bulunan bir ümmettir diyoruz. Bu nedenle kardeşlerim Ümmeti Muhammed olarak dört temel karakterden söz edip Ümmeti Muhammed'in eğer bir e, tablosu çizilecekse, Ümmeti Muhammed'in bir simgesi yapılacaksa bu simgeyi biz dört değer üzerinden oluşturalım diyoruz. Hatırlarsanız önceki derslerde demiştik çok e, sanatkar bir karikatüriste veya çizere İslam, Müslüman, Ümmeti Muhammed'i simgeleştiren bir tablo yap desek hemen bize ne getirir? Kabe resmi, Medine'de Ravza-i Mutahara resmi, maalesef e, deve resimleri, Vaha resmi böyle da 3 tane hurma ağacı Hurma ağacı bile İslam'ın ağacı oldu Yani böyle bir sıkıntı var Hayır eğer sanatkarlar bir e, simge oluşturacaklarsa 4 değerimize sabit kalacak 4 değerimize bakarak bunu tespit edebilirler Birincisi Ümmeti Muhammed Coğrafi sınırlarla sınırlandırılabilir birliğin adı değildir. Ümmeti Muhammed akide ümmetidir. Akide ile bir aradadır. Dolayısıyla Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika gibi e, toprak parçalarının ifade ettiği değerler Ümmeti Muhammed'i yansıtamaz. Ümmeti Muhammed için bir coğrafya söz konusu Değildir. Ümmeti Muhammed akide ümmetidir. Binaenaleyh akide manevi bir değerin adıdır. Maddi bir değerin adı değildir. Mesela şu ırk dediğimiz zaman Çinliler dediğimiz zaman bir coğrafyanın özetidir Çinliler demek. veyahutta işte Kafkas halkı dediğimizde Kırgız dediğimizde bir göreyi yansıtmış oluruz. Ama ümmeti Muhammed, bir toprak parçasıyla, kıta ile, okyanusla filan, ifade edilebilecek bir kavramı yansıtmaz. Yeryüzünde, tevhid akidesi, şeriatı ve sorumluluklarıyla, iman etmiş her mümin, ümmeti Muhammed'dendir. Bulunduğu her yerde, ümmeti Muhammed'in toprağıdır. Ümmeti Muhammed oradadır. Yarın Allah lütfeder de uzayda bir yaşam noktası tespit edilir, oraya hicret edilirse herhalde orası da Ümmeti Muhammed'in yaşadığı yer olarak e, coğrafi sınırlarımız içerisinde olacaktır. Birinci e, Ümmeti Muhammed'i simgeleyen dört değer söz konusudur dedik. Bunun birincisi Ümmeti Muhammed akide ümmetidir coğrafya ile sınırlandırılamaz. Haritadaki filanca filanca ülkeler diye bir ümmeti Muhammed yoktur. İkincisi ümmeti Muhammed İslam alemi değildir. İslam alemi değildir. İslam alemi kelimesi de ümmeti Muhammed'in fakihlerinin, müçtehitlerinin, müfessirlerinin, tarihçilerinin kullandığı bir kavram değildir. Medine'den çıktığında ashab-ı kiram Allah'ın önlerine çıkardığı her toprak parçasına gitmek üzere çıktılar. Arap yarım adası diye bir adadan söz edilebilir. Türklerin Anadolu'su diye bir yerden söz edilebilir. İslam dünyası, İslam alemi diye bir yer yoktur. İslam her yerin dinidir. İslam alemi demek, eğer kabul edersek biz İslam alemini, İslam alemi ise eğer, e mesela İslam aleminin sınırları Anadolu, Anadolu'da namaz kılabilirsin, İslam aleminin sınırları içerisinde kalmayan, mesela e, Girit adasında, e namaz olmaz, İslam alemi sınırlarında değil çünkü, öyle mi diyeceğiz? Hayır. Ümmeti Muhammed nerelerde namaz kılabilir bir Müslüman? soru. Müslüman nerelerde namaz kılabilir? yer yüzü yerinde? o zaman yeryüzü her yeri İslam alemidir. Allah Hasan el-Banna'ya rahmet etsin. O ve arkadaşlarının meşhur sloganı neydi? Fe eynema zikra fi baladin adatu erjaaha min lubbi avtani. Fe eynema zikra fi baladin adatu erjaaha min lubbi avtani. Nerede Allah'ın adı anılıyorsa ben orayı öz vatanım kabul ederim. Çünkü mümin yeryüzünde Allah demek için vardır. Nerede Allah diyorsa İslam oradadır zaten. Allah demedikten sonra Ebu Ceyl Mekkeliydi, ne İslam'dı ne İslam alemindeydi. Mekke'nin içinde de olsan, Kabe'nin içinde de olsan Allah diyemedikten sonra yoksun sen. Allah dedikten sonra da kuzey kutbu ile güney kutbu arasında nerede dersen de. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa كَافَّةً لِنَّاسِ Allah buyurur. Sebe suresinin 48. ayetinde. Sebe suresinin 48. ayetinde. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa كَافَّةً لِنَّاسِ Seni insanların tamamına gönderdik Allah buyuruyor. İnsanların tamamına. Eh bundan da anlıyoruz ki herhangi bir şekilde İslam dünyası diye bir kavram yoktur. İslam dünyası, İslam'da olmayanların icat ettikleri geri kalmışlığı, kaybedilmişliği, sömürgü sömürülmüşlüğü ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Ümmeti Muhammed olarak biz dünya ümmeti. Dünyada varız biz. Dünyanın her yeri bizimdir. Bu da ikinci hakikatimiz. Ne dedik? Ümmeti Muhammed'i, Müslüman ümmeti eğer bir tablo ile özetleyeceksek, Ümmeti Muhammed'i anlatan bir simge icat edeceksek, bu yeşil renk hurma ağacı, deve, Mekke resmi, Medine resmi, sarıklı bir Arap, zenci bir insan, bu tip şeylerle değil. Dört değeri ne yansıtıyorsa onunla ifade edeceğiz. Birincisi ümmeti Muhammed akide ümmetidir. Toprak ümmeti değildir. Dolayısıyla haritalar ümmeti Muhammed'i göstermezler. Akide ümmeti Muhammed'i gösterir. İkinci olarak da bu ümmet İslam alemi değil, insanlık ümmetidir, insanlığın tamamıdır. Çünkü vama arselneke illa ke seni insanların tamamına gönderdik diye Allah Teala ümmeti Muhammed'in sınırlarını bütün insanlık gö göstermiştir. Nerede insandan doğmuş bir insan varsa ümmeti Muhammed orada bulunacaktır. Bulunmak zorunludur bulunmadıkça da Allah'ın rızasına eremeyecek bir ümmettir bunu göreceğiz üçüncü olarak da ümmeti Muhammed etnik olarak farklı ırklardan farklı yapılardan oluşmuştur ümmeti Muhammed Arap ümmeti değildir herhangi bir ırkın kuşatabileceği kadar da dar bir ümmet değildir ümmeti Muhammed madem insanlık ümmetidir İnsanın bütün ırk türlerini, etnik yapılarını vesaireyi barındıran bir ümmettir. Selmanla, Bilal'le, Ebubekirle radıyallahu anhum cemian tamamı Resulullah'ın çatısı altında toplandılar. Allah'la bağ kurmak Allah'ın ile kardeş olmaktır. İnnel müminuna ihvetun. Hucurat suresinde müminler ancak kardeş olabilirler. Başka bir şey olamazlar. Ancak kardeş olabilirler. İnsan Allah'tan kopuk kalırsa o zaman etnik yapısı, siyahı, beyazı, Afrikası, Asyası, Avrupası veya işte şu derilisi, bu derilisi bir değer taşır. Ama insan, insanlığını Allah'ın kulluğu ile birleştirirse bu takdirde Allah'ın kulları olmak bütün etnik yapıların kaynaştığı ve bir arada durduğu bir yer olmaktır. Ümmeti Muhammed'in camisinde renklerine göre ayrılmak, yörelere göre ayrılmak yoktur. Ümmeti Muhammed'in Allah'ın kulu olan herkesle yüzde yüz Ademin çocuğu olmak tam başka. Hiçbir çatıda buluşamayacağı kararı çıkar. Yani hiçbir şekilde ümmeti Muhammed günün birinde aile yapısını, yöre farkını ileri çıkararak bir farklı arayış içerisinde olamaz. Olduğu zaman Allah'ın rızasının gerisinde kalır. Ümmet olarak kaybolur, erir, gider. Burada arkadaşlar. Üçüncü değer olarak Ümmeti Muhammed'i tablolaştıracaksak eğer dedik ki Ümmeti akidesiyle bakacağız, toprağıyla bakmayacağız. Toprak ümmeti değil, akide ümmetiyiz. Ümmeti Muhammed İslam alemiyle sınırlandırılamaz. Hatta dünya bile Ümmeti Muhammed'e yetmez. Kainat ümmetiyiz. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً Bu demek Allah böyle buyurur. Üçüncü olarak da Ümmeti Muhammed olmak asla ve kat'a Arap olmak demek değildir. Araplığın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anne babası ile ilgisi vardır. Peygamberi olarak ümmetin ama ümmet değeri değildir Araplık. Ümmet değeri değildir. Lafadla li Arabiyyin ala ajamiyyin ve sözüdür. Hiçbir Arabın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Tersi de yoktur. Ümmeti Muhammed olmak ırkı inkar etmek değildir ama ırkın üstünlük nedeni yapılmasına da müsaade etmez. Üçüncü değerimizde budur. Burada bu üçüncü ümmeti Muhammedi tablolaştıracak değerlerin üçüncüsüne arkadaşlar e, bir not düşeceğiz. Esasen birinci ikinci içinde geçerlidir bu. Eğer ümmeti Muhammedi biz dört şey üzerinden değerlendireceğiz dediysek bunu da zihnen ikna olmuş olarak kabul ettiysek, ortaya bir hakikat çıkıyor. Şeytan cephesinden bakıldığında da, biz sözlerimize başlarken, eski derslerde ne dedik, bir hak ve batıl ayrım, ayrı, ayrıca var ortada. Yani bir hak cephesi var, bir batıl cephesi var. Hakkı Allah tutun diye bizi görevlendirdi. Sizi seçti, hakkın adamı yaptı, buyurmuştu Allah. Şeytan da öbür tarafta, bin bir proje üretiyor. Büyük ihtimalle o da, elemanlarını kampı aldığında karşımızdaki ümmeti Muhammed'i dört şeyden parçalayacağız demiştir. Bu ümmet akide ümmetidir. Biz toprağına bölelim demiştir. Şurada bir harita çizelim. Burayı da ikiye bölelim. Burayı filan ırka verelim. Burayı o ırkın filan kuluna verelim. Bunu şeytan projelendirmiştir. Biz ümmeti Muhammed olmak bağı Allah'la kurup Allah'ın kulları diye bir ismin altında eriyip gitmektir ırkları camiye getirmemek, ırkları ümmet değerinin üstüne çıkarmamaktır dediysek, şeytan da kendi çapında çalışırken, her ne kadar onlar böyle diyorsa da, ırklarını öne çıkardığımız sürece batılı hareket noktası geliştireceğiz diye eğitim veriyordur şeytan da adamlarına. Ümmeti Muhammed'in değerlerini bu mantıkla koruyabilenler ancak, namaz kılmak gibi bir iş yapmış olurlar. Bunun dışında Müslümanlar olarak biz oturup, namazımızı veya haccımızı, ya da Ramazanlarda okuduğumuz Kur'an'ı öne çıkarıp, ümmeti Muhammedliğimizi ispat edemeyiz. Ya da Kadir gecelerinde, bayram hutbelerinde, ümmeti Muhammed'in sıhhat, selamet ve afiyeti için, şöyle dualar yaparak değil, bu orijinal kimliği koruyarak, Ümmeti Muhammed ideali üzerinden konuşabiliriz. Hem sen kardeşlerim ey bu toprağın yiğitleri diye konuşmaya başlayıp ümmetin içinde bir etnik yapıyı öne çıkar. Ondan sonra da cuma namazında bütün ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selamet ve afiyeti için ölmüşlerimizin ruhları kalanlarımızın delikanlılığı için El Fatiha deyip Fatiha'lar oku. Bu Fatiha kime gidecek? Kimin ruhuna yetecek? Böyle bir Fatih aile değil. Ümmetin dinamiklerini ayakta tutarak, ümmeti ümmet yapan değerleri koruyarak ancak ümmeti Muhammed üzerinden proje yürütülebilir. Ümmeti Muhammed ayakta tutabilir. Dördüncü olarak, dedi ki dört şeyle ümmeti Muhammed'i tablolaştırabiliriz. Ümmeti Muhammed mefhumunu ortaya çıkarabiliriz. Ümmeti Muhammed, bir dava ümmetidir ümmeti Muhammed'in hayatta varlığı o dava içindir ne diyordu Kur'an-ı Kerim ve tekunu şuhada alen nas Hac suresinde Ali İmran suresinde küntüm hayra ümmetin uhricetlin nas insanlık için çıkarıldınız bu ümmet Dava ümmetidir. Davası ekmek davası değildir. Toprak davası değildir. İktidar davası değildir. İnsanlık çapında büyük bir davadır. Son insana kadar bütün insanların beşeri haklarının tamamına sahip olmak ve iman ile ahirete gitmesini sağlamak davasıdır bu. Eğer ümmeti Muhammed diye bir mefhum Zihinlerde canlandırılacak ve ümmeti Muhammed olarak ayakta durulacak ve ümmeti Muhammed'den olmanın övüncüyle yaşayacaksak dört şeyi ispat edeceğiz. Bu dört şeyin dördüncüsü de davası olan bir ümmet. Bu aynı zamanda çocuklarımıza İslam'ın şartları öğretilirken ümmeti Muhammed'den olmanın da şartları bulunduğu da öğretilmesi gerekiyor demektir. Her ne kadar çocuk hacca gitmeyecek yaştaysa bile haccın farz olduğunu, İslam'ın şartı olduğunu ona öğretiyoruz. Gerektiğinde gitsin diye. Aynı şekilde biz ümmeti Muhammed'iz. Ümmeti Muhammed'den olmamız bir dava mensubu olmamızı gerektiriyor. Dolayısıyla emekliliğini bekleyen bir ümmet olmaz emekliliğini bekleyen ve bütün ideolojisi, yatırımı, aile yapısı, iş yapısı, işine, gücüne ve emekliliğine helalinden rızık gelip gitmek bu İsrail oğullarından dindar adamların da düşüncesi böyleydi zaten. 80 sene bir mağarada ibadet etmişlerdi. Helale haramı dikkat edeceksin. Haram yemeden ahirete gideceksin. O İsrail oğlu mantığı. Daha da ibadet edebildiğin kadar ediyorsun. Bu ümmetin davası bir insanlık yükü taşıma davası. Bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Bu ümmete iman etmiş herkesin sorumluluğu, bütün insanlığın sorumluluğudur. Sadece filan yerde bir yangında yanmış ya da bir terörist tarafından öldürülmüş bir bebeğe ağlamak timsahın gözyaşıdır. İmansız olarak ölen bir insana ağlamadıkça, terör olaylarında, trafik kazasında ölenlere ağlamanın, Yeterli bir inandırıcılığı yoktur Allah katında. Uchrjetlinas, insanlık için çıkarılmışsın. Ritekuunu şu hede alenlas. İnsanların sorumlususun sen. E tek başıma ben ne yaparım? Aa, tek başıma ne yaparım yok. Ümmeti Muhammed'den olmak bir bütün olmaktır. Eksik olan neyse, o eksiyi tamamlayacak şeyi tamamlamak da senin görevin zaten. Eksik olanın Nedir? Ümmet siyasi bir değeri olsa, halifesi olsa, e, mekanizması işliyor olsa o, o yapacak bunu. O zaman senin vazifen siyasi mekanizmayı oluşturmak, ümmetin halifeli bir ümmet olmasını sağlamak. Onu otur düşün, onun üzerinde çalış, tekrar toparlıyoruz kardeşler. Ümmeti Muhammed Hac suresinin 78. ayetinden yola çıkarak e, ne demiştik? Hüveçtebakum. Allah sizi seçti. Kaçmak yok. Bu sebeple de sizin üzerinize cihat yükü bindirdi. Cihat nedir? Meşakkate katlanıp Allah'ın davasını ayakta tutmak demektir. Dolayısıyla ümmeti Muhammed sorumluluk taşıyan bir ümmetse eğer, ümmeti Muhammed İsrail oğulları gibi 20 seneliğine gelmiş bir peygamberin ümmeti değil de, bütün insanlığın kıyamete kadar peygamberi olan Muhammed aleyhisselamın ümmeti ise ümmeti Muhammed, o zaman ümmeti Muhammed'i simgeler misin ey karikatörist dediğimiz zaman veyahut da filan çizer sen bize bir tablo yap ümmeti Muhammed'in simgesi olsun dediğimiz zaman Kabe resminden önce ki Kabe resmi zaten isim geliyor her, her Müslüman bunu anlıyor daha sanatkarane bir tablo yapacaksa eğer bir Ümmeti Muhammed'i toprağı ile değil akidesi ile yansıtacak. İki Ümmeti Muhammed'i İslam alemi olarak değil insanın yaşadığı her yer olarak görecek. Üçüncüsü Ümmeti Muhammed siyahıyla, beyazıyla, şusuyla, busuyla bütün ırkların ve bütün etnik yapıların bir arada durduğu halklar ümmetidir. Allah'ın kulluğunda birleşmiş Tek parça olmuş bir ümmettir. Veda hutbesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu grafiği çizip gitmiştir. Ve dördüncü olarak da ümmeti Muhammed davası olan bir ümmettir. İnsanlığa mesajı olan bir ümmettir. Sorumluluk taşıyan bir ümmettir. Bu sorumluluğu taşıyabildiği kadar ümmeti Muhammed var demektir. Bu sorumluluğu ihmal ettiği sürece de ümmeti Muhammed'in aktif oranı zayıflamış demektir. Şimdi kardeşlerim e, bu hakikatleri anlattık. Dört şey üzerinden ümmeti Muhammed'i düşünelim. Aksi takdirde yanlış düşünüyoruz. Ümmetimize zulmediyoruz. Ümmetimizi hakkını vermeden düşünüyoruz diyeceğiz. Şimdi e, bu sözlerin konuşulduğu her yerde elini şakağına koyup nerede o ümmet ya? Nerede? Diyen sesleri duyuyor gibiyim şimdi. Hani o ümmet? Orta Doğu'ya baksana. Orta Doğu'ya baktım. Ne gördüm Orta Doğu'da? Ne var Orta Doğu'da? Orta Doğu kadar insanın kadim olduğu bir yer var mı? Orta Doğu'da Müslüman Müslümanla boğuşuyormuş. Orta Doğu denen yerde kaç din yaşıyor? Dikkat ediyor musun? Kaç... Bozuk fırka, dinsiz fırka yaşıyor. Dikkat ediyor musun? İnsan olarak, insanlığın en eski yaşama noktası. En kalabalık dinin bulunduğu, din farklılığının bulunduğu yer. Etnik yapıda bu kadar kalabalık, farklı bir yer yok. İnsanlığın, neredeyse tamamının kilit, denecek kadar bağlı olduğu, yeraltı zenginliklerin bulunduğu yer. Ve, Stratejik olarak adeta insanlığın köprüsü durumunda kıtalar arası bir ulaşım noktası gibi. Siyasi, coğrafi, ekonomik, dini onlarca gerekçe var insanlığın burada sorunlu olması için. Bir de bir de halifesi olmayan, başı olmayan, çırpınan bir ümmet burada yaşıyor. Elbette burada sorun olacak. Ümmeti Muhammed Toprak dini değil ki Orta Doğu'ya bakıp ümmeti Muhammedten söz edeyim. Ben ümmeti Muhammed'im. Allah diyen her yerde benim bir şubem var. Faheima zikrasu fi beledin demişti. Nerede Allah'ın adı anılıyorsa, ben oradayım, Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in toprak parçası insanlığın yaşadığı her yerdir. Amerika kıtasında da on binlerce Müslüman var. Dolayısıyla ee, öldürme ölme oranlarını mesela Orta Doğu'da cinayet oranı işte yüzde sekiz diyor Amerika'da binde üç diyor cinayet nüfusa taksim edildiğinde işte adi suçlar oran böyle bir sembolik rakam kullanıp niye Orta Doğu'da bir buçuk milyar Müslüman var bu dünyada bunların 150 milyon Orta Doğu'da yaşıyor 150 milyon üzerinden istatistik yapıyorsun İslam nüfusu yüzde sekiz katliama gidiyor diyorsun. E, İslam nüfusunun, e, şurada burada toplamı bir buçuk milyar, Amerika'da da, e, Çin'de de her yerde Müslüman var. Dö İslam eğer, Allah'a iman eden, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler üzerinden, istatistik yapılacaksa ki öyle yapılması lazım. Amerika'daki Müslümanlar da bu istatistiğe katılmalı. Dünya ortalamasının altına düşecektir o zaman. Müslümanlar arasındaki, işte adi suçlar ya da birbirleriyle sürtüşmeleri misal olarak söylüyorum. Böyle bir derdim de yok zaten ama şu itirazı duyar gibiyim. Bu anlattığın şeyler hakikat değil. Ümmeti Muhammed ölü ümmettir ya da can çekişen bir ümmettir. Bu yüzde yüz yanlıştır. Ümmeti Muhammed bir kere ölmek üzere olan bir dinin ümmeti değildir. Elhamdülillah Medine'ye indiği günkü berraklığıyla yaşıyor dinimiz. Kur'an'ımız değişmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti dışarıdan ve içeriden saldırılara rağmen canlı dipdiri ayaktadır elhamdülillah. E, tarih olarak bu ümmet ölü bir ümmet olmadığını tarihte ispat etmiştir. Tarih boyunca bu ümmet ayakta durmayı ispat etmiştir. Coğrafi olarak yeryüzünün kaç kıtasında ümmet olarak varız adı ülke ise ülke olarak anılıyor kıta ise kıta olarak anılıyor Afrika'sından Asya'sından Avrupa'sından her yerde ümmeti Muhammed var yani coğrafi olarak da var ortada bir realite var realite var bu realite nedir ümmeti Muhammed eğer yok bir ümmet tehlikeli bir ümmet olacak olsaydı Yahudiliği dinsiz kesimi ve Hristiyanlığı bütün kesimler İslam'a karşı birleşme ihtiyacı hissetmezlerdi. Nasıl olsa ölüp gidecek bir ümmet mirası da bize kalır. Niye silah masrafı yapalım derlerdi. Niye birleştirilmiş milletleriyle şu bloku, bu bloku komünist bloku, sosyalist bloku, Hristiyan bloku tamamı niye yeşil renkte bir düşman oluşturma ihtiyacı hissettiler? Neden? Çünkü İslam gelecek vadeden bir dindir. Genç nesil İslam'ın neslidir. İdeal olan insanlık, ideali olan insanlık İslam milletinde vardır. Hala hilafetini ayağa kaldırıp, yeniden Medine'deki ruhla yaşamak isteyen milyar var yeryüzünde. Bu da insanlığın beşte birine tekabül ediyor. Her beş insandan bir tanesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veda hutbesinin ruhuyla yaşıyor. <gülüyor> evet bu ümmetin içinde şarapçıları da var. Zinaya bulaşmışları da var. Piyango bileti alıp kumar oynamış olanları da vardır. Otellerde de kumar oynayanları vardır. Ama veda hutbesi standartlarının karşısında mı diye bir soru sorulsa bunu küfür kabul eder silahına sarılır. Beni peygamberimin düşmanı nasıl yaparsın der. Bu çok önemli bir noktadır. Bu önemli nokta, bu önemli nokta, kesinlikle bu ümmetin düşmanları tarafından bir vakıa olduğunu, yani bir realite olarak bu ümmetin düşmanları tarafından kabul edildiğini gösteriyor. Ya zaten İsrail boğar gider orada bir avuç Filistinli diyemiyorlar hiçbir zaman. Bütün süper teknolojilerini atacakları, çakıl taşıdan basit silahı olmayan 20 tane çocuğun üzerine çullanıyorlar. Yüz binlerce askeriyle, yüz binlerce silahıyla, dünyanın en güçlü teknolojisi çakıl taşlarıyla uğraşıyorlar. At arabası bile olmayan insanların karşısına füzeyle çıkıyorlar. Ümmeti Muhammed, din olarak orijinaldir hala. El değmemiş bir dindir elhamdülillah. Dinlerine el değmiş Yahudi ve Hristiyanlar elbette bundan çıldıracaklardır. Yüz sene koruyamadılar İsa Aleyhisselam'ın hatırasını ve İncil'ini. Ümmeti Muhammed bin dört yüz senedir bir tek harfine dokundurmadı Kur'an'ın elhamdülillah. Yüzlerce saat ekar Resulullah'a söz isnat etmek istediler. Hadis uydurdular. Ümmetin alimleri... Bir asır içerisinde peygamberine tek bir kelime isnad ettirmeden tertemiz bir sünnet bıraktılar ortada. Elhamdülillah bu ümmetin şerefidir. Tarih ortadadır. Coğrafya ortadadır. Bu kadar bir buçuk milyarı gömecek mezarlık nereden bulacaksın? Okyanusu açsan bu kadar insanı okyanus taşar. Ümmeti gömecek bir yeri yoktur. Onun için ümmetin beyinleri üzerinden imha edilme projelerini her zaman canlı tutmak istemektedirler. Beyin ölümünü sağlarlarsa ümmetin gömme derdinden de kurtuluruz diye düşünüyorlar. Bunu da gerçekleştiremeyeceklerdir. Burada çok tatlı bir hatıramı nakletmek istiyorum. Hem de Allah'tan rahmet dilemeye vesile olsun diye. Türkiye'de 28 Şubat e, faciasının bulunduğu e, ve yürürlükte olduğu günlerde e, Hindistan ziyaretimiz olmuştu. Hassan hasan ennedvi rahmetullahi aleyh te Onun e, misafiri olarak bulunmuştuk. Çok orijinal bir hatıraya arkadaşlar bir davetçinin Allah'a çağıran bir insanın potansiyel moral gücünü ve karşısındakine bunu nasıl aktardığını örnek olarak e, hafızamızda tutmak istiyorum. O günlerde de biz Hindistan'dayken eee Necmeddin Erbakan'ın Allah rahmet eylesin e, Anayasa Mahkemesi'nde savunmaları vardı Savunan Adam diye bir slogan üretilmişti Anayasa Mahkemesi de savunuyor Şimdi gittiğimiz gün bir 10 gün kadar orada misafir kaldı Gittiğimiz gün e, hoş geldinizden sonra Yahu nasıl e, Şeyh Erbakan Mahkemesi filan diye düşündü O bunu böyle bir trafik kazası mahkemesi gibi mahkeme olarak algılıyor İşte izah edildi Şöyle savunuyor, böyle gidiyor filan vesaire. Ee, bir, iki gün sonra işte tekrar bir, bir araya gelindiğinde mahkeme nasıl bitti mi diye sordu. Bu iki üç defa böyle gerçekleşin. şimdi cevap da veremiyoruz. Türkiye ile bağlantı da kuramıyoruz. Zaten bir umut da yok. Yani e, önceden e, sanığın idamına, delillerin bir araya toplanmasına diye türünde bir mahkeme yapılıyor zaten. Biz bunu biliyoruz. Nihayetinde bir umut da veremiyoruz. Bizim yüzümüzden anladı moralimiz kırılıyor bizim. Canımız sıkılıyor. Bir gün bizi hem veda konuşması yapacaktı. Bir oturun bakalım dedi. Oturdu. Şunu unutmayınız kardeşler. Dedi ki bu ümmet ölmedi. Ölmüyor. Ölmeyecek. Son Allah diyen insan giderse zaten kainat gidecek. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah, Diyen varsa dünya var, Dünya hala ayaktaysa, Güneş dönüyor, Aydınlatıyor, Buğday topraktan çıkıyorsa, Bu ümmet ölmedi demektir, Vardır, Ümmet, Uyku mevsiminde olabilir, Kış sezonunda olabilir, Ama ümmetim ayakta, Allah'ın izniyle, Dedi ki, Bakın gençler dedi, Sizin moralinizi, Çökmüş gibi görüyorum, Ama unutmayın dedi, Bu ümmete, İblis üç kere mezar kazdı dedi. Üçünde de kendi girdi o mezara dedi. Eğer bu ümmetin kaderinde hasbel kader dediğimiz şekilde ölüm söz konusu olsaydı yani bu ümmet için ölüm yokluk söz konusu olsaydı bu şekilde ben izah edeyim. Hocamızın sözü daha kısaydı. Bu üç kazılı mezarda kalırdı bu ümmet dedi. Üçünden de Allah'ın izniyle bu ümmet safa sağlam çıktı. Kendisine mezar kazan iblisi ve adamlarını da o mezara koydu bu ümmet dedi. Üç kere ki ümmeti Muhammed e, mezara konulamadı. Bu ümmete ölüm yok demektir. Artık inanın ve boşuna üzülmeyin siz dedi. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde, Rafiki A'la'ya yükseldiğinde, bir kısım Arap Bedevileri ve İslam olduk diye göstermelik Müslüman olmuş gruplar İslam'dan çıktılar. irtidad ettiler. Dinden döndüler. Bu salgına dönüştü. Çok büyük bir salgın oldu. Şimdi filanca köy İslam'dan çıkıyor denince, bu bölümü ben bir miktar genişleteyim hocamız böyle açıklama yapmadı. Öbür köyde bu İslam gitti hatta şöyle bir slogan uydurdular. Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi zaten. Demek o da öldüğüne göre biz boşuna buna iman etmişiz. Bu kısa bir zamanda yayıldı. Zaten eğitim görmemiş. Eee Böyle bedevi kılıklı. Yani Müslümanlık mı var? İyi biz de Müslüman olalım diye Müslüman olmuş insanlardı bir kısmı bunların. Bir eğitilme fırsatı bulunmadan da allah Teala peygamberini Refik-i Ala'ya yükseltince e, bunlar imtihanı kaybettiler. irtidad ettiler. Büyük kitleler olarak irtidad ettiler. Sadece Mekke, Medine ve Taif'te irtidad olmadı. Onun dışındaki Arap şehirlerinde dalga dalga yani tamamı değilse de dalga dalga irtidat haberleri geldi. Ee, o kadar ki arkadaşlar çok önemli bir ayrıntı olarak Ebu Bekir radıyallahu An, Halid bin Velid'i çağırdı. Ne kadar Müslüman varsa topla. Kimi zekat vermiyor, kimi İslam'dan çıktım diyor. Bir isyan dalgası var. Halid bin Velid'e talimat verdi. Medine'den çık, Yemen'den şöyle Arap Yarımadası'ndan dolaş, yukarı doğru. Yani Medine'den çıkacak Yemen'e doğru böyle o yarım adayı yukarı doğru temizle gel dedi. Halid bin Velid e, rahmetullahi aleyh o ve Allah yanında bulunan bütün mücahitlere rahmet eylesin. Hepsinden razı olsun. İki yıl içinde 14 ayrı savaşa girdi. Binlerce kilometre kat ederek. Bu arada çok önemli boyutunu anlamak için bu isyanın çok önemli bir nokta. Bu e, sözünü ettiğimiz e, irtidat pozisyonunda ashab-ı kiramın bir kısmı Ebu Bekir radıyallahu anh'a geldiler ümmetin başı olarak dediler ki çok stratejik bir konu bu e, tehlikeli bir karar veriyorsun dediler. Nedir bu tehlikeli karar? Yani bütün İslam ordusunu son neferine kadar e, halide verdin sen ya bu Medine'yi savunacak adam kalmadı. Yani toplanıp Medine'ye gelseler e, ne yapacaksın sen yani? Bu çok tehlikeli. E, çok enteresan. Demek ki yani Medine'yi savunacak bir muhafız birliği bile kalmamış. Tamamı cepheye gitmiş. O kadar büyük bir isyan var. Cephe çok büyük çünkü. Üç yerde, beş yerde. Hani yedi düvele deniyor da yetmiş kabileye karşı yapılacak bu savaş. Yedi düvele de değil. Çok e, riskli bir konu. Ne cevap veriyor? Bu Medine'de beni kurtlar bile yiyecek olsa yalnızlıktan, Halit gidecek diyor. Halit gidecek. Allah'a isyan edenler yaşamayacak yeryüzünde. Allah'ı kandırdığını zannedenler, yeryüzünde yaşayamayacaklar. Demek ki, kurtların Medine'yi istila etmesine benzer bir tehlike söz konusuymuş. Hocamız, rahmetullahi aleyhi ebül hasan el nedvi, Birinci ör, örnek olarak bunu verdi. Şeytan, iblis büyük bir mezar kazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Tamam İslam'ı beşiğine gömeceğim dedi iblis. Ama Allah Ebu Bekir'i çıkardı. halet bin Velid'i çıkardı. Kurtlarla yalnız kalmaya razı ama Allah'ın dininden dönenlere hayat hakkı tanımaya razı olmayan anlayışı sayesinde o mezara iblisin kendisi girdi dedi. Büyük bir mağlubiyet yaşadı iblis. İkinci olarak da, hocamız üç kere mezar kazdı iblis diye örnek veriyor. İkinci olarak da, Ümmeti Muhammed'in, bir mezar gibi karşılaştığı şey, Haçlıların ve Moğolların, İslam toprağını, tepeden tırnağa, işgal ettikleri dönemdir arkadaşlar. Bu dönem, gerçekten, yani bu haçlı ordularının e, ve böyle 10 sene, 20 sene devam etmiş bir olay da değil, 100 sene, 200 sene yakın devam etmiş bir süreçten söz ediyoruz. Yani ümmeti Muhammed'in bilhassa Moğolların işgali döneminde e, yaşadığı facianın haddi hesabı yoktur. Çok büyük bir facia yaşadı. Yani ümmeti Muhammed ölümlerden ölüm beğenmek durumundaydı. Tam anlamıyla e, İran sınırından Mısır'a kadar olan bölüm, ümmeti Muhammed'in toprağı, Abbasi halifeli hilafetinin bulunduğu toprak, tam böyle e, karakterize edilecek olsa, büyük bir mezarlık gibiydi. Büyük bir mezar kazmış Moğollar, diri diri insanları gömüyorlar gibi bir sahneydi. E, hocamızın enteresan e, tespiti, e, çok önemli bir nokta arkadaşlar, Moğollara, bu büyük mezarlığı kazmış ümmeti Muhammed'i mezara gömüp keyif süreceklerini zannederken iki şeyle karşılaştık. Birincisi bir köle olan adam Moğolları perişan edip berbat etti. Cengiz Han'ı bir köle helak etti. Ümmeti Muhammed'de Memlükler denen bir grup var arkadaş. Köleyken adamlar Ümmeti Muhammed'in e, Moğolları imha ettikleri için kabul edilmiş kralları oldular adeta. İkinci olarak da, Ümmeti Muhammed'e bu mezarı kazan, ta Irak, yani bu Basra Körfezi'nden e, Mısır'a kadar olan büyük bölgeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'si de onların hayalinde vardı şüphesiz. Böyle büyük bir mezarlık gibi kazıp La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen herkesi o mezara koyma hayaliyle Yatan bu adamlar geri Müslüman olarak döndüler. Mucize bu işte. Kazdıkları mezara onların şamanist duyguları gömüldü. iman edip geri gittiler. Ve bu ümmeti Muhammed'in tokatını bir köle çocuk elinden yediler. Cengiz Han'ın oğlunu köle olan birisi öldürdü. Kafasını da bir sandığa koyup Hediye olarak Cengiz Han'a gönderdiler. O zamanki tahammül gereği. Kahrından öldü gitti Cengiz Han. Hocamız rahmetullahi aleyh Allah ona yerler gökler dolusu rahmet eylesin. Müthiş bir tespitle iblis bir kere daha ümmeti Muhammed için kazdığı mezara kendisi ve yaranlarını gömdü dedi. Üçüncü olarak da, Üçüncü olarak da bizim de çok özellikle e, üzerinde durmamız, tefekkür etmemiz gereken bir şey. Anadolu topraklarında hilafet kaldırıldı, yetmedi. Kur'an yasaklandı, yetmedi. Ezan yasaklandı, yetmedi. Evinde elif cüzü bulunanlar bile zindanlara atıldı. Bir 20 yıl bu işkence aralıksız sürdü. Allah demek, Allah dediğine dair işaret barındırmak bile suç haline geldi insanların aba e ecdadından gördükleri biz sarık bile idam edilme nedenleri oldu. Bu e tıpkı Moğol faciası gibi ümmeti Muhammed'in hilafet toprağının mezarlığa dönüştürülmesiydi. Küfür ve başında iblis olmak üzere ümmeti Muhammed'i üçüncü kez Mezarı kazılmış hem de kendi toprağında mezarı kazılmış olarak böyle sürgüne filan da göndermeden kendi toprağına gömmeyi denedi iblis dedi. Sonra rahmetullahi Aleyhi Hocamız dedi ki ben o toprakları şimdi ziyaret ediyorum. Ezan sesini olmayan bir sokağa rastlamadım henüz dedi. Eğer iblisin mezarlık projesi geçerli olacak olsaydı 20 yıl Allah-u Ekber demenin yasak olduğu yerde şimdi maaşını devletin verdiği insanlar ezan okuyamazdı diyor. Bu da gösteriyor ki ümmeti Muhammed için kazılan üçüncü mezarlığa da iblis kendisi girmiştir dedi. İblis ve adamları girmişlerdir. Hocamızın sözünü ben genişleterek izah ettim. Rabbim ona onca büyük rahmetiyle rahmetler eylesin. Sonra döndü bize dedi ki bakın dedi siz şimdi Erbakan yargılanıyor arkasından da bütün Müslümanlar zindanlara girecek. Onun arkasından da yine Kur'an yasaklanacak hatta sizin okullar yasaklanmış İmam Hatipler filan ona izah edilmiş. Dertli adam o 80 küsur yaşında soruyor Müslümanlar ne durumda şurada neredeler ne yapıyorlar merak ediyor işte okullar İmam Hatipler kapanıyor. İşte başörtülü mücadele filan yaptı. 28 Şubat sürecini izah etmişler bizden önce. O da diyor ki siz böyle endişe ediyorsunuz ya. Siz hizmetçisi olduğunuz bir dini düşünüyorsunuz. Sahibi değilsiniz. Sahibi Allah'tır. İtikadınızı bozmayın. Merak etmeyin. Allah şeytanı bir kere daha bu mezara gömer. İslam'ın kaderinde mezara girmek yoktur. Mezara sokmak vardır demişti hocamız rahmetullahi aleyh bu hatırayı bir miktar e, bugünkü neslin anlayacağı kıvama getirerek özellikle niye zikrettim kardeşlerim şundan dolayı İslam'ın ölmüşlüğü söz konusu değildir İslam hayattadır Ümmeti Muhammed hayattadır Ümmeti Muhammed mağaralara çekilecek evinde teheccüde kılıp sokağa çıktığında profesyonel bir Dinsiz, dini olmayan bir adam görüntüsü verecek bir ümmet değildir. Bu ümmetin kadınları herhangi bir şekilde ümmeti Muhammed'in iffetinden taviz verecek kadınlar değildirler. Ümmeti Muhammed hayattadır. Ölümü için bir gerekçe yoktur. Biiznillahü teala ümmeti Muhammed var olduğu için kainat ayaktadır zaten. Ümmeti Muhammed yoksa Yeryüzünde hayat yoktur. Doğu batı ayrımına da gerek yoktur. Dünya dönmüyordur o zaman. Çoktan İsrafil aleyhisselam surunu üflemiş ve dünyanın işi bitmiştir. Ümmeti Muhammed realitedir. Din olarak realitedir. Neden? Ebubekir radıyallahu anh'ın okuduğu Kur'an'ı okuyoruz. Übeyk İbni Ka'b radıyallahu anh'ın okuduğu Kur'an'ı okuyor 5 yaşında çocuklarımız. Realitedir bu ümmet. Resulullah dedi ki diye Ebu Hureyre'nin duyduğu sözlerin aynısını bizinle Ebu Hureyre'den de daha fazla duyuyoruz biz. Çünkü Ebu Hureyre kendi duyduğu hadisleri bize nakletti. Biz onun duymadığı, onun Müslüman olmadan önceki söylenen hadisleri de biliyoruz. Resulullahımızdan kaybolan bir söz yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Realitedir dinimiz. Yüzde yüz gerçektir. Hocalarının, alimlerinin desteğiyle ayakta durmuyordur. İsa'ya kalan İncil kayboldu diye 300 İncil 70 senede yazmışlardı. Bizde böyle bir vaka olmadı. Hatta hatta Kur'an-ı Kerim'in sonuna hatim duası koyalım mı diye bunu bile ümmeti Muhammed bağrına basarak koyalım dememiştir. Yıllar sonra hatim duası konabilmiştir. Bu Kur'an'dan değildir haa. Dua etmek isteyen için bir ilavedir diye kayıtlar kona kona üstelik. Elhamdülillah 114 suresi değil tamamı koruma altındadır. Hiçbir surenin hiçbir harfi zayi olmamıştır. Ümmet vakadır. Ümmetimizin tarihi ortadadır. Onlarca kere ümmetimizin topraklarına insanına taarruzlar olmuştur. Doğrudur bu. Ama bu taarruzlar Ümmeti Muhammed'in topraklarına ve insanına yapılan taarruzlar Allah'ın imtihanı gereğidir. Yeryüzünde Allah'ın kanunları, evren kanunları vardır. Bunu çok ayrıntılı bir şekilde inşallah ele alacağız. Bir çekinilecek durum yok, korkulacak bir durum yok. Ümmeti Muhammed'in coğrafyası da ortadadır. Kabe'si, Medinesi Ümmeti Muhammed'in toprağı. Rusya İmparatorluğu yani Bolşevizm ile beraber başlayan komünist blok 70 seneden fazla zaman Özbekistan topraklarını, Buhara'yı ve diğer Ümmeti Muhammed'e ait toprakları silindirlerle ezdi. Silindirlerle. Dozerlerle ezdi. Türbeleri değil, türbelerin etrafındaki bahçeleri bile bırakmadılar. Medreseleri yıktılar, yaktılar. Ama komünizm, eceli gelip her ümmetin bir eceli var demiştik ya Ümmeti Muhammed'in e, sırası bir gün geldiğinde e, Ölüler listesi Mezarlıklarda hangi ölüler vardı Onlar da konuşulacak inşallah Komünizmin eceli gelip gittiğinde 70 yıl imha etmek için Can hıraç çalıştıkları Buhara toprağa yeniden hadis kokmaya başladı Meğer ki Allah Nadas'a bırakmış oraları Biraz daha Ümmeti Muhammed Canlansın diye aktif bir Nadas işlemi görmüş Ümmeti Muhammed'in coğrafyası Hakikattır Ümmeti Muhammed'in mevcut görüntüsü hakikattir. Orta Doğu'da kan fışkırıyor, filan yerde Müslümanlar birbirini kuruyor. Doğru, aynı şeyi biz de söylüyoruz. Neden ama? Hayat var Ümmeti Muhammed'de ondan dolayı. Ölüler niye kavga etsinler ki? Hristiyanlık'ta yaş ortalaması 80-65-80 arası, Ümmeti Muhammed'de de 15-70 arası genç, dinamik bir ümmet başka, kavgaya mecale kalmamış Hristiyanların doldurduğu kiliseler başka. Aktif bir ümmet. 10 yaşındaki çocukların, sokaklara çıkıp Kudüs diye bağırdığı bir ümmette, elbette heyecan olacak. Elbette yer yer, birbirleriyle bile sürtüştükleri olacaktır. Çünkü hareket ve kaynama söz konusudur. Ümmeti Muhammed'in içerisinde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar özetliyoruz. Bu ümmet, kardeşlerim, bu ümmet realitedir. Elbette ümmetin içinde, hani bir evde, altı nüfuslu bir evde, bir kişi grip olabilir. Öbürünün de dişi ağrıyor olabilir, ev çöktü denmez. Dişi ağıran dişini tedavi ettirir. Grip olan da istirahat eder, üç gün sonra kalkar, işine gücüne gider. Ümmeti Muhammed'in tamamı bu seviyede düşünmüyor olabilir ezilmişlik sömürülmüşlükten dolayı ümmeti Muhammed'in bir bölümü kendi başının çaresine bakacak bir gafletin içerisinde olabilir ama veda hutbesiyle hitap edilen sen misin sen de bu ümmetten misin diye soru bile sorulamaz kimseye sarhoşlarına bile bu soruyu soramazsın sarhoşları bile ümmeti Muhammed'den olmayı övünç konusu kabul ederler biz ümmeti Muhammediz elhamdülillah dimdik ayaktayız hiçbir şekilde taviz vermiyoruz ama bir hakikati unutmuyoruz İslam alemini konuşmuyoruz ümmeti Muhammed'i konuşuyoruz toprak bizi yansıtamaz biz toprak ümmeti değiliz akide ümmetiyiz dedelerimizden kalan toprakları değil Resulullah'tan kalan imanı ve akideyi savunuyoruz biz bu bizim idealimiz bunun için varız. İkinci olarak da biz, İslam alemi olmayı kabul etmiyoruz, insanlıkız. Allah, bütün insanların tamamına benim peygamberimi gönderdi. Siyahın, beyazın, Arap'ın, acemin değil. Bütün insanlığı peygamberiyiz. Bütün ırklar, herhangi bir şekilde Müslüman olduktan, bu ümmete katıldıktan sonra, bu ümmetin en ayrılmaz, en değerli parçasıdır hiç kimse ırkından dolayı Arap olmadığı için Mekkeli olmadığı için asla itilmiş bir kenarda bırakılmış olamaz böyle bir şey yoktur Ümmeti Muhammed çatısı çok büyük bir çatıdır ve bu ümmet mesajı olan insanlığa söyleyecek sözü olan bir ümmettir bu ümmet dik ümmettir evet biraz önce vurguladığım gibi madem böyledir bu ümmet hacca gidenler bile Birbirlerini eziyorlar izdihamda. Niye filan yerde filanca öbür grupla kavga etti? Eee bir aileyiz biz. Bir buçuk milyar nüfusla bu evde oturuyoruz. Dişi ağranımız var. Grip olanımız var. Annesine küstüğü için konuşmayan cahilimiz var. Biz bir aileyiz. Ümmeti Muhammed ailesiz. Bir buçuk milyarlık bir evde böyle şeyler olmayacak. Nerede olacak? Enerji dolu herkes. Herkesin bağrında Resulullah'ın davasını taşıma heyecanı var. Ortada baba da işte yok gelmedi evde çocuklar kavga ediyor. Olabilir. Bu evde hareket olduğunu gösteriyor. Çocukların geleceğinin çok iyi olacağını gösteriyor. Çocuklar ödevimi yaptım yatayım demiyorlar. İş üretiyorlar kendilerine demek ki elhamdülillah böyle görüyoruz. Elbette halifemiz olsaydı da yine sorunsuz olmayacaktık. Halifemiz de olsa yine sorunlarımız olacaktı. Halifeli dönemde de sorunları oldu Müslümanların. Ama bu kadar perişanlık olmayacaktı. Allah'ın izni ve lütfuyla bu mezarı bizim için kazdığını zannedenler, bu mezara girdiklerinde bu ümmet onların da hidayetinin, huzurunun vesilesi olacaktır Allah'ın izniyle. Bu, Allah'a ﷻ ve onun ailesi ve sahabiyi لله رب العالمين﴾